ve kul bid'at-in Bugün eee Ramazanla ilgili geçen ders Ramazan'ı mükemmelleştiren 50 tane amel, güzel amel. 60 tane, pardon, 30 tane güzel amel. Geçen ders 15 tane işledik. Bugün de diğer 15'ini isteyeceğiz inşallah. Bu ikinci ders oluyor. Yen de atıstana öhüt alimlerden, yen atıstana nasihat, yen atıstana fayda. Nasıl ismini koysak önemli değil. Önemli olan bu atıtsını bir ganimettir elimizde edeceğiz. Ramazan ayı dedik bereket ayıdır, ibadet ayıdır, makhfira ayıdır, ufran ayıdır, bu ay Kur'an ayıdır, bu ay amel ayıdır, bu ay İnsan kendine çeki düzen verme ayıdır. Bay da Ramazan ayında oruç ferz olunmuş, Kur'an-ı Kerim inmiş ümmetin üzerine. Bay mübarek bir aydır. Ameller bayda kat kat artılır. Ondan dolayı bu amelleri biz işleyeceğiz. Geçen sefer 15 tane amel işledik. Neydi o ameller? Tevbe, Şehvete hacim olmak sünnetlere muhafaza etmek, Kur'an okumak vs. 15 tane işledik. Bütün 16. dayız. Pardon, 16. de işledik değil mi? Ha, 16. dayız. 16. denir. 15. kuşluk namazız, duha, salatı duhaydır. 16. her ebdesten sonra 3 rüçat sünnet var. Buna muhafaza edeceğiz. Asıl da bu sene boyucu olacaktır. Ama Ramazan ayında bir kendimize öğretelim. Bu ay bir fırsant ayıdır. Bu ay fırsant ayıdır. Neden? Allah Teala bize bir avantaj vermiş. O da nedir? Baş düşmanının maridlerini hepsini değil, azgın şeytanları zincire vurmuş. Bize bir fırsanttır. Ne fırsandı Amel. Her ay, her gün biz bunu yapmamız lazım. Ama Ramazan ayında fırsanttır. Ramazan ayında bir Deneyelim. Bu işe ısınalım. Bak ondan sonra bırakmazız. O da nedir? Sünnette geçtiği bir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İçim ebdest aldıktan sonra Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Ondan sonra dedi Allahumme cealni minettevvabin ve minel mutatahhirin. Bunu dedikten sonra üç rücad namaz kıldı. Ne namazı? Ebdes namazı. Sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılmış, teşvik etmiş. Bunun karşılığında büyük ne var? Müjdeler var, mükafatler var. Ne zamanda? Kıyamet gününde, terazide. Biz dedik hiç kimse Allah'ın koyduğu ferzleri, sınırları yerine getiremez. Muhakkak insanoğlu zayıftır, kata yapar. Enbiyeler bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar Gelmiş geçmişe affolduğunu Rahman Hazret Ayşe Dürbez şefkatle ya Resulallah, gece namazında çok duruyorsun, hasır ayağını kesiyor dur istemez misin ey Ayşe? Ekûnü abden şekûrâ. Şükreden kullardan olayım. Demek ki bu nedir? İnsan sitayı ne tutması lazım? Yüksek tutması lazım. Deme ben limitim doldu tamam ben ferzleri yerine getirdim. Sene göre doldu. Bir de bak teraziye baksan Allah'ın ilmine bilemeyiz. O zaman biz ne zaman ne tutacağız? Çitayı yüksek tutacağız. İşte çitayı yüksek tutmaklardan bir avantaj nedir? İçir üç ad ebdes namazıdır. Bunu her gün yapacaksın. Her gün ebdes aldın iki, kendini alıştır. Nasıl dedik dua namazına kendini alıştır? olması olmazdır. Aslında biz bunu kendimize alıştırıp babalarımız çocukluktan bize öğretseydi olması olmaz olurdu. Bak şimdi deneyelim. Hepimiz gidip çocukluktan 5 yaşında 10 yaşında çocuklarımızı bunu öğretelim. Her abdestten sonra gel kardeşim oğlum cel çürük at namaz kıl. Bak artık tercih edemez bunu. Kanı ne işler bu? Çünkü bunu alışkanlık haline getirir. Bunun ecrini bilerek tabi ya anlatacaksın, yaptıracaksın. Büyük bir nimettir bu. Bu ne yapar? insanın terazide. Salih emellerini ağır bastırır. Nereden biliriz? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş. Bu konuda bir hadis söyleyeceğim sadece. Aklı çalışanı yeter bence. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir gün ey Bilal, Bilal'i çağırıyor. Bilal-i Hebeşi. Bilal-i Hebeşi kimdir? Bir çöle soysuz, simsiyah, he? parayla satıp alınan bir insandır. İnsan da belki diyemezdi ona. Çünkü hiçbir hak hukuku yoktur. Ama İslam ne yaptı onu? Çıkarttı neye? Resulullah'ın müezzini oldu. Hazreti Ömer içeri girerken Bilal bizim Efendimiz'dir diyor. Efendimiz onu azat etti diyor. Böyle bir seviyeye geldi. Bilal Habeşi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ey Bilal. Çağırıyor onu. Dün gece ben cennete girdim. Cennetten önce, benden önce bir tane yürüyordu ayağının sesini duydum. Sen ne amel yaptın ki benden önce cennette ayağının sesini duydum? Diyor vallahi Resul ya Resulallah, bir şey yapmadım ama bir amele çok mukayyetim. Her zaman bırakmam. O da her ebdes aldığımda müezzindir. Ebdes alıyor, azana çıkacak. Azana çıkmadan önce kürükat namazı kılarım. Senin emrettiğin gibi. İşte budur diyor. Ne kadar gördünüz mü? Ne kadar faydası var? Neyin? Bu çürüç Bu çürüş etin. Yani büyük bir nimettir. Ama bilene insan bilmediğinin düşmanıdır. Cahil insan bilmese elinin arkasıydan itler. Ama biz niye diyoruz şeriatı öğrenelim? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem verdiği teşvikleri bilelim. Sünnetler nedir? Bunları anladıkça biz ne olur? Bu sefer amel yaparız. İşte bu Kendimizi neye alıştırmamız lazım? 2 at namaz kılmaya. Ne zaman? Her abdest aldığımızdan sonra 2 at namaz. alıştırım Ya günde bir seferini kılsak. 5 sefer abdest alıyoruz. Bir seferini yapsak. Abdest aldın. Bak cami cemet olsak muhakkak yapacağız bunu. Çünkü abdest aldın camiye geldin. Erken de oldun. Erkenci. Cami cemaati yoktur. Kamat ile beraber gelsin. O cami cemaati sayılmaz. İşte Hasan Basri'nin dediği gibi 40 sene dedi ben cemaati yüz yüze gelmedim. Her zaman erken gelip cami cemaati erken gelir camiye. Zaten erken geldin cami, ebdesini de aldın geldin camiye çürük et o sünneti kılarsın. Tehiyy et kılarsın onu da kılarsın. Yen cisim bir arada bir niyette çıkartırsın o da olur. Yen de evde evdesin aldın en mükemmel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor en mükemmel evde ebdesini alacaksın camiye gideceksin. Her adım senin için hasenet yazılıyor. Camine kadar uzak olsa o kadar hasenet. İşte bu nimetler nedir? Var. Ama şeytan bırakmıyor bizi. İşlememiz lazım. Ebdesini aldın evde, hemen kürük et namaz kıl. Hiçbir şey zor değil. Hiç zor değil. Zaten ebdes alıp, elbisen giriyorsun, çıkmadan önce kürük et namaz kıl. Ne niyetiyle? Ebdes sünneti. İşte bu mükafatı var bizim. Bunu biz Ramazanda yapsak, ısınsak inancın sene boyunca bırakmazız mı? Ne elde ettik? Böyle bir avantaj. Ramazan nedir bizim için bu amellerde? Bir avantajdır. Ne, neye avantajdır? He? Bu amellere ısınmak. Isın kendim. kendi ibadet ayıdır. Bugün her şeyi nasıl dedi evde fişi çekeceksin televizyonun fişini? Aslında hayatın fişini de çekmemiz lazım. Bugün de bütün bu ayı 11 ay ne yaptık? Her şey yaptık. Bu ay nasıl yemekte çekeceksin fişi, televizyonun fişini, göz zinasının fişini, kulak zinasının fişini, hepsinin fişini çekeceksin. Senle Allah'ın arasında bir ibadet. Hakiki kullan Rabbinin arasındaki ilişki. O da nedir? Her şey Allahu u Teala'yce olacak. Kendimizi bu bir fırsantır. Rabbil Alemin bize bunu vermiş değerlendirmemiz lazım. On yedincisi, on yedinci nasihat nedir? Bu Ramazan ayı mübarek ay olduğu için kendimizi ilim halakalarında bulundurmamız lazım. Nerede ders var? Ora kendimizi bu Ramazan'da atmamız lazım. Nerede vaaz var? oraya kendimizi atmamız lazım. Çünkü ilim halakaları nedir? Bereket bir halakalaridir. İlim halakaları nimettir. Orada hiç olmazsa bir şey öğrenirsin. Kulağın neyi duyar? Güzel bir amel duyar. Güzel bir fıkıh alırsın. Güzel bir sünnet öğrenirsin. Hiç olmazsa o cemaatin bereketini alırsın. İlim halakası nedir? Berekettir. Bak ilim halakasının üzerinde ne var? Melekler dönüyorlar. Rahmet melekleri istiğfar ediyorlar. Bukhari'de geçtiği gibi. Ondan sonra İlim dağıldıktan sonra <gülüyor> ne oluyor? Melekler de gidiyor. Bazı melekler geç kalıyorlar. Celip burada avunuyorlar. Ee, ne yapıyorlar? Yerde. Ee, yerde. Kendilerini yere sürtüyorlar. Develeniyor. Develeniyorlar yerde. Ne için? O kaçırmışlar O ilim hareketinin, o yerin bereketi nasıl? Küçümsemeyin. Nerede bir, bir tane Allah rızası nasihat edilir, oraya gideceksiniz araştıracaksınız. Bu fırsattır. Yapamadın. Elhamdülillah bugün de internet var. Nereyi tıklasan ne var? Dersler var. Asıl ders ilim halakeleri ne olur? Gidip tapuk topuğa oturacaksın. Diz çökeceksin. Asıl ilim halakası budur. Ama bunu yapamadın. İş yerindesin. Bak ehli dünya nasıl çalışıyor? Şeytan nasıl çalıştır oraları? Cemide, tramvayda İş yerinde çalıştıkça motorun meknenin üzerinde kulağına ne koymuş? Gençler cebine ne koymuş? Ne diyorlar ona? Bir cihaz var. MP3 MP koymuş. Dıngır, dıngır dıngır dıngır dıngır dıngır. Ne yapmış onu? Beynini şeytan dolduruyor. Müzikle, şarkıyla hiç kimseyi görmüyor. Ne olmuş? Hedefe çiklemiş onu şeytan. E biz de bunun tersini yapabiliriz. Onlar şeytana tabi olmuşlar. Biz rahmana Ramazan bir fırsat ayıdır. Biz de mp3'ü koyacağız cebimize. Kulağımıza dersi koyacağız. ya yani Kuran'ı koyacağız. Bu ay rahmet ayı olduğu için ilim dersleri halakaları önemlidir. Bereketli olur. Arayacağız bulacağız. Yokuysa biz o ortamı oluşturacağız. Hiç yokuysa beş tane arkadaş iş yerine gel kardeşim hırkına ve hadisini okuyalım. Şerhleri de var. Bir tane okusun bir tane şerhini okusun. Fikir alışveriş yaparız. Burada ne olur? Melekler yine gelir. Çünkü sen oturup burada şarkı, müzik çağırmıyorsun. Burada içinde alim de yokuysa yine melekler gelir. Çünkü ilim ne oluyor? Halakasıdır. Mudaresi olunuyor. İşte bu ilim halakası çok önemlidir. Buna muhafaza etmemiz lazım. Dedik ki olmasa hiç açarsın internette. Bir sürü dersler var dinlersin. Çoluk çocuğunu toplarsın. İftardan sonra, telavihden sonra oturup dizilere bakmak yerine ne yaparsın? Hatta dini dizilerde bakmak bence onun için biz diyoruz fişi çekin. Dini dizilerde müzik var, açık kadın var. Bir de ya yanlış şeyler var. Çünkü o dini dizileri Musulmanlar çıkartmıyor. Tacirler çıkartıyor ama di dini dizi tarihi bizim dinimizi kim anlar? Alimlerimiz anlar. Onlar alimlerimizden onay alıyorlar mı? Onun için çoluk çocuğu dizi önünde çekacaksın bir siteye tıklayacaksın bir hocanın dersini dinleyeceksiniz. Günde bir ders dinlesen, bir saat ayda 60 günde 60 gün Ramazan'da 60 ders oluyor. 60 sana fayda öğrensen sen büyük bir nimettensin. Çünkü her derste yüzlerce faydalar var. Alhamdulillah. İşte bu da 17.inci, 18.inci. Alimler diyorlar ki, bereket ayında ne yapacaksın? Günde bir tane bir fıkıh meselesi öğreneceksin. Her mesele, her gün bir fıkhi meseleye hakim ol olacaksın. 30 tane fıkhi meseleyi gözünün önüne koyacaksın. Günde birini öğreneceksin. Var mı kitablar? Var. Sitelerde var mı? Sesli, görüntülü, yazılı Makaleler, dersler var. Kitaplar da var elimizde. Her gün bir fıkhi meseleyi açıp öğreneceğim. Mesela bugün ben ben de Taylan öğrenmek istiyorum. Bir günü koydum bunun için. Yen yani sabah namazından sonra, yen yani kuşluk zamanında, yen yani önle namazından sonra, yen yani kindiden sonra, yen yani iftardan önce, yen yani de taravihten sonra otur bir kitabı aç, bir fıkhi meseleyi bir saatin ayır onu. Oh. Oku. Fıkhi öğren. Daha mükemmeli bir tane senden bir basamak daha yüksek ise yen'aliyyül a'la ilim telebesi ise gidip onunla onu bulsan gidip onda günde bir saat sene bir mesele öğretsin. fıkı meseleyi. Ne olursun? 30 günde sen gerekli ilmihal diyor e, yok ilmihal, e, ilmihal ilmihal meselelerinde kendine hacim olursun. Cahil kalacağını ne oldu 30 günde. Bu 30 günde kendini öğrettikten sonra ne olur? Artık tadı aldın ha. İşte alimler niye diyorlar bu fırçandır? Çünkü iman öyle acayip bir şeydir, tutku yapar. Nasıl eroin, içki, sigara ne yapıyor? Alışkanlık yapıyor. İman da aynendir. Ama bunlar şerde. Şeytan destekliyor, onu Rahman destekliyor. İman da öyledir. Halavetul iman, imanın tadı kalbine girdi bırakmazsın. Bak ne kadar insan var çocuklukta dindar ise, yetişmişse babası yetiştirmiş, ondan sonra gençlikte saptı muhakkak bir gün dönecektir. O. Çünkü onun kalbine iman halaveti, tadı girmiş, muhakkak bir gün dönüş yapar. Bunu hepimiz hayatta görmüşüz bunu. Yaşamamışsak ki herkes yaşamış bunu, yaşamamışsak da kardeşimiz, amcamız, oğlu, da bunu görmüşüz. İmanı bir girdi kalbine, artık o tattan alışkanlık olur istersin onu. İmanın öyle bir tadı var, lezzeti var. O da kalpte hissedilir. İşte bu nedir? Önemli meseledir. Bundan dolayı alimler diyorlar ki bu fırsatı kullanın, bu ilim tadını bir alın. Onu nasıl alırsınız? de bir fıkhi meseleler gir. İnsan var fıkhi meseleleri çok büyük görer. Ya ben nasıl bu fıkhı zor iştir filan. Ama sen bir gir içeriye. Şeytan gelmeden önce, başlamadan önce ne yapıyor? Sana? Gözünde her şeyi büyütüyor. Ama sen kendini bir atıver. Gir içeri. Bakarsın o bildiğin gibi zor değil. Nasıl oruç şimdi biz diyoruz. Eyvah Ağustos ayında nasıl orucu olacağız? Bakın şimdi bir gün olur Beyram. Diyorlar. Buradan nasıl geçti 30 gün anlamarız. Allah'ın izniyle. Her şey meşakkattır. Bir insana deseler gel bu dağı buradan söz bırak koy. Olur mu ya? Diğer imkanı yoktur. Ama mecbur katsa yavaş yavaş ne olur? Damla damla göl olur. İnsanoğlu asıl da tabiatı öyledir. Olmaz diye bir şey yoktur insanın tabiatinde. Bak eski modern insanları getirin. Ha? Eskimo neresidir? Kutupta Evleri, çadırları bir nedendir, buzondur. Götür Arabistan çölüne. Bir ay mırın grineder. Zorlanır, ondan sonra uyum sağlar. Bir Arabı da çölden götürürüz Kimo'ya. O da 3 ay mırın grineder. Ondan sonra o da oraya öğrenir. İnsanın fıtratında var bu. Zorluk diye bir şey yoktur. 80 yaşında nene dedik ne yaptı? Kur'an-ı Kerim ezberledi. Zorluk bir şey yoktur. Ama şeytan seni engellemek için gözünün önünde ne yapar? Dağ gibi yapar. Aman der. İşte bu fırsatlar arkadaşlar alimlerin vasiyetiyle nasihetiyle kaçırtmayalım. Bir deneyelim. Bir ayağımız kaysın her tarafına. Ramazan'da açalım. Bir fıkıh kitapları oturalım. Çoluk çocukumuzdan okuyalım. de bir meseleyi açın okuyun. Bir gün ebdes, bir gün sünnet namazları, bir gün ferz namazları, bir gün rükûten okunur, bir gün sucuşten okunur. Vesaire. Orucun fıkhı bütün fıkıhlarda bir kendimize antrenman yapalım. Bakın ne kadar bereketli olur. Şimdi alimler niye bu attuz tonayı çıkartmışlar attuz güne? Bunlar çiselerinden çıkartmamışlar. Kendi ceblerinden getirmemişler bunu. Bu denemekle olmuş. Çünkü bizim neyimiz var? Biz havadan inmedik. Yani insanın kurduğu düzen gibi değil tarihimiz 100 sene, 150 sene. 200 sene çok çok Fransa devriminden. 250 sene değil. Bizim 1400 sene tarihimiz var. 1400 sene biz dünyayı yönetmişiz. İnsanları yönetmişiz. Ne olmuş? Hep başarıdan karnamız hepsi neyle çıkmış? Başarıdan çıkmıştı. E o zaman ne lazım? Amel lazım. Biz yapacağız. Yapsak da olur Allah'ın izniyle. Yeter ki bizden himmet lazım, azimet lazım. Himmetimiz ne olacak? Yüksek olacak. Azimetimiz ne olacak? Güclü, vakili olacaktır. Evet, bu nedir? On sekizinci. On dokuzuncu, alimler diyorlar ki, fıkıh cibi her gün bir tane ne lazım? Siyerden. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem siyer meselesi. Siyer nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önce hayatı. Siyerçi kısımdır arkadaşlar. Önce Resulullah'ın tarihi hayatı. Babası kimdir? Dedesi kimdir? Nerede doğdu? Nasıl doğdu? Ne zaman nübüvvet geldi? Ne oldu? Hicret nasıl oldu? Nasıl vefat etti? Bu kaç senedir? He? Ha? Resulullah'ın hayatı? 63 senedir. Ondan önce biraz da döneriz. Dedelerinin soyunun onu da bilmek siyerde faydası var. Resulullah'ın 63 sene hayatını ufacık bir kitaptan okuyabilirsin. Siyer kitapları var, muhtasar da var. Bu ne yapar insanı? İnsanın Resulunu tanır. Çünkü cahil bilmediğinin düşmanıdır. Tanır. Bak nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış, nasıl geçirmiş, nasıl aziyet çekmiş, bu dini nasıl bize ulaştırmış. Ne olursun? Himmetin yükselir. Örnek. Allah subhanahu ve teala dini deriz Teori olarak göndermişse de örnek olarak da bize önümüze canlısını çıkartmış. Her şeyde ibadette, her şeyde yaşamada onun için Resulullah'a bakacağız. Nasıl davet yaptı, nasıl sabretti bizim için örnek olur. İşte o nedir? Hayatıdır. Bir de Çinci şıkkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde nasıl ibadet etmiş? Nasıl alışveriş yaparmış? Nasıl arkadaşlar da davranırmış? Bu da nedir? Buna da sünnetleri derler. Bu kişi kı barabar okuyacağız. Bu ne yapar insanı? İnsanın hem imanını hem ilmini artırır. Onun için bir alime gitsen desen, Hocam benim imanım zayıf, imanımı arttırmak istiyorum. Çünkü iman artmadıysa emeller kabul edilmez. İman cüclü olacak ki Allah'ın emirlerini kabul edersin. Ne derler sana bütün alimler istisnasız? Git siyer oku. Siyer nedir? İmanı arttırır. Siyerden sonra siyer Resulullah'ta bitmiyor. Resulullah'tan sonra da devam ediyor. Dört tane alife. Ashab, tabi'in, etba'u tabi'in. Şimdi ben mesela diyorsun ya zordur e, e, yaz günü sıcakta orcu olmak. Ben senin için mesela sahabeler getirsem nasıl orcu oluyormuşlar, nasıl savaş yapıyormuşlar, nasıl çervanda gidiyormuşlar, ne yapıyormuşlar, nasıl sabrediyormuşlar, ne olursun İmanın artar. demekçi olur mu? İşte bu siyerin faydası budur. Siyer ne yapar? İmanı artar. Tabi siyere ne de bağlıdır? Sünnetine Resulullah'ın itikat meseleleri bağlıdır. Siyerden itikat birbirinden ayrılmaz. Çünkü Resulullah bu siyerinde niye sabretmiş? Ne için? İtikadi için. Akidesini yayması için. Onun için itikatten siyer ikisi bir arada yürür her zaman. Ne yapacağız biz? Elimize bir siyer kitap alacağız. Çocuklarımıza günde böleceğiz o kitabı tuz yere. Günde bir şey okuyacağız oradan. Elimizden geldikçe hazırlık yaparız. Okudukça çocuklarımıza şerhini yaparız. Bakın ondan sonra sene boyunca televizyon evden kakar Allah'ın izniyle. Resulullah'ın siyeri bitmez. Senelerce okusak fıkıh çıkar içinden. Ama bitse de Resulullah'tan sonra neyi var? Ashabı var. Böyük imamlar var. Siyerleri bitmez. Yeter. Ondan sonra ne olur? Hem imanımız yükselir hem nesilimiz ne olur? Salih olur. İşte siyer okumak çok önemlidir. Sen siyer okudukça Allah imanını artırır. İmanını artırsa bu Ramazan ayında ne olur? Hem oruca dayanırsın, hem iman artar. Hem eski günahlarımız silinir hem de gelecekte o bir Ramazan'dan sonra devam mı ederiz? Ramazan'dan sonra azgın şeytanlar sokakları bir daha dökülür Ne olur? Bize işlemez daha. Kendimizi zırkladık. İşte Allah Teala senede bir ay bize fırsat veriyor. Düşmanımızın gücünü kısıyor. Bizim imanımızı artırmak için de fırsat veriyor. Siyer çok önemlidir. Her Musulman Resulullah'ın siyerini bilmesi lazım. Siyeri bilmek, imanı yükseltmek demektir. Bir de insan nasıl olur ki kendi peygamberinin tarihini bilmez, kendi dininin tarihini bilmez. Çünkü peygamberin tarihi dinimizin tarihidir. İnsan inandığı meselenin tarihi bilir. Git mesela kurta tapanlara git senin için çıkartırlar. Kurtun tarihini nasıl filan yapmış, insanları kurt kurtarmış. İnek tapanlara diye sana için ineklerin tarihini getirirler. Putlara diye putların tarihini getirirler. Onun için her inanan ne yapar? Her inanan kendi şeyini bilir. Tarihini bilir. Bilmemiz şarttır bizim. Bugün de Müslümanlar maalesef Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem nereden biliyorlar tarihini? Çahri filminden. Çağrı filmi olmasaydı eskiden bazı Türk filmleri vardır. İşte ne beklersin? Pis filmler çeviren artistler aynı Resulullah'ın hayatını yapıyorlar. Ne beklersin bunlardan? Bir şey beklemezsin. ile <gülüyor> الشَّيْءِ Bir şeyde insanda bir şey olmasa nasıl verirsin karşı tarafa o şeyi? Bende para yoksa ben sen nasıl ki? keşke işe para? E cebimde olduğu ne verebilirim seni? Olmasa veremem. Zaten bunlarda din diyanat yoktur. Onun için insanlar dinlerini yen yani çağrı filminden yen yani de tekvim yaprağından öğrenirdiler. İşte bu aşamayı biz geçmemiz lazım. Çağrı filminde elimizde kalem defter tutacak alimler bin taneden fazla yanlış var. Onun için tavsiye etmeziz biz çağrı filmine bakılsın. Hiçbir güzel film değil. Bir sürü hata var. Ki alemler diyorlar sahabeyi bile çekmek rolunu nedir? Caiz değil. O mübarek sahabe nasıl olur? Bir serseri çıkmış onu temsil ediyor. Makul mu bu? Makul değil. İslam devleti olsa zaten buna izin vermez de ama bizim başımız boş olduğu için ne yaparım? En azından deriz bu olmaz bunu da canlandırırım, bakmayarız. Çekeceksin fişi. Bak fişi çektin yani şeytanı, kapıyı şeytana kapattın. Şeytan özü yok ise, kuyruğu buradadır. Her insanın evindedir. Hiç çaresi yoktur. İşte, Siyer'i biz sağlam kitaplardan öğreniriz, çağrı filminden değil. Sahabenin hayatını vs. bütününü buradan öğreneceğiz. Evet, bu 19. 20. ıslahü zetil beyin. Nedir o da? Islahü zetil bey. Araları düzeltmek. Müslümanların arasını düzeltmek diye bir ibadet var. Bu ibadette nedir arkadaşlar? En büyük ibadetlerden sayılır. Büyük nimetlerden sayılır. Hatta Allah Sübhanu ve Teala yalanı haram kılmış, burada caiz koymuş. Yalan iki ten arasını bulmak için nedir? Bir mahsuru yoktu. Tabii ölçüsünde koskocaman yalanlar değil. Yani gelirsin adama dersin çitene tane Müslüman Mahmut Mahmud ne yapmış? Araları bozun. Gelirsin dersin Ahmet kardeş vallahi geçen gün Mahmud'un yanında seni andılar ama Mahmud seni övdü. Ahmet'e gelir aynen dersin. Ne olur? Kalpler Şeytan ne olur? Küçülür. Onun için bu en büyük ibadetlerdendir nedir? İslah-ı beyin? il çi musulmanın arasını ne yapmak? Bulmak lazım çünkü küs nedir? Şeytandandır onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir mümin bir müminler üç günden fazla küsmez nedir? haramdır, caiz değil Vabel bel altına girersiniz üç günden fazla küs kalamayız ama kim de geldi üç günden sonra nedamet etti, başladı, böyük ecre o alır. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Bunu bir matot edeceğiz kendimize. Ramazan günü fırsat ayıdır. Geleceğiz. Kardeşlerimizin arasında çizgünlük var mı? Biz melek to mele melekler toplumunda yaşamıyoruz. asr saadette de değil. Ki asrı saadette de bunlar olur. Madem biz insanız, bu kırgınlıklar olur olması olmazlardandır. Ama bizim görevimiz nedir? Bu insanların arasını bulmak. Aslında bu kırgınlıkları Allah Sübhanu Teala Adem oğluna yazmış. Çaresi yoktu. Bu yazmasının şimdi hikmetini anlıyoruz. Aynı zamanda yazdığına göre de bizim için de bu konudan bir خير kapı göstermiş. Ne kadar bir nimettir bu ya dinimiz. Al işte çiğ tane kardeşin birbirine dargın oldu, sene bir iş çıktı. Ne işi? İbadet. Ne işi? Ecir toplama işi. Git, o kişinin arasını bul. Kişinin arasını bulmakın da fıkı, en büyük fıkhı nedir? Niyetin salih olacaktır. Çünkü ayette diyor ki, eğer niyetin salih olduğu muhakkak Allah Teala olanların arasını düzeltir. Ondan dolayı Hz. Ömer radıyallahu anh bir gün bir hanımla, bir kadınla, bir koca Araları bozulmuş Hazret Ömer duymuş Kocası da gelmiş Demiş ya emir ve müminin İşte aram bozuldu Aramıza hakem sokmak lazım Bu ayette de var Düzeltmek için Hazret Ömer de çiten adamı Göndermiş Git bunların aralarını bul Barıştırın bunları yani Gitmişler bir binde sonra gelmişler. Ya emir, emir Müminin demiş. Ne oldu? Ya Emir Müminin demiş. Bular arası bozulmadı. Bular çok zordur bular işi. Gelin böyle demiş. Verin sopanını. Kisine iyi bir sopa çekmiş. Ne demiş? Çünkü demiş Allah Teala diyor ki eğer niyetiniz salih olsa muhakkak sizi elinizde ıslah is zatil beyin olur. Ama niyetiniz demek ki sizin salih değildir. Ehil değildiniz o carağı ben gönderdiniz. Nereden çıkarttı Hazreti Ömer fıkhını? İşte bu ayette. Ne kadar önemlidir İslahü Zatil Bey'in. İşte İslahü Zatil Bey'ine ne yapacağız bu Ramazan ayında? Soyunacağız. Eydir biz İslahü Zatil Bey'ne soyunduk. Baktık hoştur, tatlıdır, lezzetlidir. İmanım artıyor. Bir de ne sevinci yaşıyorum? Kardeşlerim ne oluyor? Şeytan aradan çıkıyor. E bunu ne yapacağız? Ve Ramazan'dan sonra ne yapacağız? Devam ettireceğiz bunu. Çünkü öğrendik, hoştur baktık, tatlıdır. İman işledi kalbe bir, bunu devam ettireceğiz. Bu bir. İkincisi ne olacak? Niye biz paramparçayız, zayıfız? Çünkü bu ihtilaflar var aramızda. Bu ihlefler ne olur? Azalır. Azalır. Yok olur. Yok olabilir mi? Olur. Ne zaman her çeşit şey görevini yapsa ıslah uzatil beyinde ne olur? Yok olur. İşte bu önemli meseledir. Bunları Ramazan'da bir fırsattır ne yapalım? Yapalım. Bu da böyle. 21. iftar duası. İftar duasını unutmayalım arkadaşlar. İftar duası nedir? Çok önemli bir meseledir. İftar duası Önemli bir meseledir. Nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iftar ettiğin asnada melekler seni istiğfar eder, doğan kabul olur. Yani elinde hurmanı tutmuşsun, Allah'ın izinini bekliyorsun. Hem de belki bir milyar Musulman. Neyse bir milyara hepsi orucu olmuyorsa da ama en azından biz tefail edelim. Yani öyle zannedelim. Birçok Musulman elhamdülillah Bakıyorsun elinde hurmasını, yan kaşığını bekliyor, izin çıksın. Nereden? Allahu u Teala'da. Allah -u Teala peşin izni vermiş. Cime vermiş? Müezzinlere. Ne demiş? Cün. He? Cün'ün kendi şeyi battı. Ne dedik? Yuvarlığı. Yerin şeyine girdi, görünmez oldu. Artık izin size var. Allahu Akbar dan Kollarıma izin verin. Ne yapsınlar? Ordularını açtırın. Burada ne var? Burada bir dua var. O elinde tutmuşsun vurmayı bekliyorsun. Bir dua var. O dua mustacaptır. Mustacap duaların yerleri var. Mesela gecenin üçte, son üçte biri. Mesela kamatla e, azan arası, e, azanla kamat arasında ve, ve mazlumun duası, seferde dualar Vesaire, duaların müsteceb saatleri var. Zamanları var, mekanları var. Mekanı da var. Mekanı neresidir? Camilerin içinde, Kabe'de, Medine'de, Beyt-i vesaire. Bu da neyinlendir? Zamanındandır. Bir mübarek zamandır bu. İftar saatinden önce. Bunun zamanı ne kadardır? Sen oturduğun kadardır. Ne zaman oturdun sıfranın başına? ister yarım saat önce ister 5 dakka koydun, ister 3 dakka O zamanı ne yapacaksın? Dua edeceksin. Dua edeceksin. Bir de açtığın aslında da bir dua var. O da mes'urdür. Ondan önceki mutlak duadır. Ne yaparsan yap. Ama açtın, bismillah dedin, ağzına koydun, olmayı, o arada hurmayı yerken bir dua et. Nedir o da? Rehebe'z-zamau <gülüyor> vebtelte'l-uruk. وَثَبَتَ الْأَجْرُوا İnşaAllah Bu sahihtir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dermiş. ذَهَبَ الزَّمَعُ Susuzluk gitti. Tabi içtik suyu, susuzluk gitti. وَبْتَلَّتِ الْعُرُوق Damarlar ıslandı. Ne demek kinayettir? Yani gıda geldi damarlar. Ondan önce kurumuştur. Vebet الْأَجْرُوا İnşaAllah Ecir de sabit olur inşaAllah. Bak burada inşallah dedik. Halbuki bir ecir sabittir. Ama iddia edemeyiz. Değil mi? İddia edebilir miyiz? Bizim ordumuz kabul oldu. Bu kimin yandadır? Elim. Allah yandadır. O zaman istisna ederiz burada. İman meselesi tek. Biz hodur meydan diyebiliriz. iman sahibiyiz. Hayır. Biz inşallah müminiz. Ama ben müminim. O zaman dört dörtlük müminim dedin, dört dörtlük mümin Olamaz. O zaman ne deriz? İnşallah. Sebetel ecru inşallah. İnşallah ecir sabit oldu. Yani bunu talik yapıyorsun. Neye bağlıyorsun? İnşallah. Ecrin sabit olmasını Allah'ın rızasını ilmine bağlıyorsun. Bu nedir? Sebetel ecru inşallah. Bu duayı ezberlememiz lazım. Bunu diyeceğiz. Bunun ecri var. İftar saatinde doğa Önemlidir. Bir de 22. Mesele. 23. Salih amel, Ramazanda olması olmaz amellerden olması lazım. Kimi için? Normal vatandaş için değil. Bak müstesna. iman olan için. Yürekinde iman var. Amel depolamak istiyor. Salih amel. Onun için. 22. nedir? Cömert olmak vayda. Bu arada vayda elin yırtık olacak. Cömert olacaksın. Allah yolunda ne yapacaksın? Cimri olmayacaksın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeler, "Kâne akramun nes" insanların en cömertidir. Ve ve kâne akramu ma fi Ramazan. Ramazan ayında da daha fazla cömert olurdu. Kherde kerih el mursele. Fırtına cibidir. Kherde Ramazan gün, Ramazan'da fırtına cibidir. Fırtına nedir? Neye kinayettir? Sanki bir hızlıyıdır Yani hiç yok demezdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu ay aslında bereket ayı olduğu için comartlık ayıdır da. Comartlığı ne için yaparsın? Müslümanlara yaparsın. Kime yaparsın? Fakirlere yaparsın. Ne olur Ramazan'da? Önce herkiret yaparsın. Onun için Müslümanlar, haklı olan Müslümanlar, zeki olan Müslümanlar ne yapıyorlar? Ramazan ayı, sadaka en iyi kabul olan Ramazan ayındadır. Ne yapıyorlar? Zekatlarını Ramazan ayına bırakıyorlar. Zekatları Ramazan ayına verirler. Neden? Ecir, amel katlanıyor Ramazan ayında. Sadakalarını Ramazan ayına koyuyorlar. Ramazan ayı mübarek aydır. Önce biz zekatımızı vereceğiz. Sadakamızı vereceğiz. Ondan sonra fakir fukarayı gözleyeceğiz. Bunları hepsini yapacağız. Arayacağız. Cebindeki paranın hesabını yapma Ramazan'da. Ver Allah yerini doldurur. Ver Allah Teala yerini doldurur onu. Cimrilik yapmayacaksın. Şeytan gelir, sana yer bir artı bir içi. Bunu versem, bu kalır. Olmaz, çoluğun var, çocuğun var. Bunları düşünme Ramazan'da. Lütfen düşünmeyelim. Verelim. Bakın nasıl yeri dolar. Allah'ın izniyle. Çünkü ecirler kat kattır Ramazan'da. Ondan sonra ne yaparsın? Cömert olursun ne de? Yemek, içmekte. O da ne için ayettir? Fakir fukaralara yemek verirsin iftar olmayanlara götürürsün gözetirsin fakirler ne dedi gidip onlara iftarlarını vereceksin yemeklerini vereceksin mesela fakir ailelere bakıyorsun gideceksin ona 30 günlük pirincini alacaksın makarnasını alacaksın bu cömertliktir ondan sonra neye gelelim iftar saatine iftar yapacaksın müminler salih müminler ne yaparlar iftar yaparlar her çeşidi bir mümine iftar ettirdin, bir mümin geldi senin sufranda iftar etti, sen onun ecrini aldın. Velayen kusu min ecri şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani sen onun ecrini aldın o sıfırda kalmadı. O onun ecri aynen olduğu gibidir. Geldi senin sufranda iftar aldı ama aynen onun ecrini sen aldın. Eyidi ne oldu ben? Bir de Eyüp geldi benim. Buyurun Eyüp diyelim, gel benimle iftar et. Eyyub bir oruç tuttu. Ben çiğ. Yılmaz Oca sen de gel. Üç. Özkan sen de gel. Ne oldu? Dört. Aydın geldi beş. Ben bugün beş tane arkadaşı davet ettim. Onlar her birer oruç tuttular. Ben altı tane oruç tuttum. Bir kendimin beş doların ecrini aldım. Zeki adam hesabı katar. Ya, sorun bunu tacirlere bak nasıl okeylerler bunu. Değil mi? Hesap budur. Ortada. Ne yapacağız o zaman? Suframıza çuk tutacağız. Ama bir günden olmuş her şey kendi yuvasına kapanıyor. Ha? İftar saati oldu. Ailesiyle ona oturur? Hayır. İftar saatinde konum, konşudan başlayacaksın. Akrabadan başlayacaksın. Önce baban annen o kardeşlerin tabi akrabune evle bilme'ruf. Kaydedir bu. Yakından başlanır. Mağrufta, aylıkta önceden birinci derece yakınından başlayacaksın. Böyle ne ne yapacaksın? Akhira sonuna kadar gideceksin. Bu fırsat taıdır. Ne yaparım kendimizi öğreterim iftar ettirmeyi. Bir de seni de davet etti. Cimri olma. O adam seni davet etmiş, Müslüman kardeşindir, hak etmiş benim yüzümden para kazansın. Benim yüzümden ne kazansın Ramazan'da? Ecr kazansın. Değil mi? Sen istemez misin senin yüzünden bir kardeşin para kazansın? Yani bir deneyin gittin bir deneye bir törpül vasıta yaptın bir şey, e, ara bulucu yaptın o adam o işi göründü para kazandı sevinmez misin? Sevinirsin. E böyle ecil kazansın. Bunu canlandırmamız lazım. Gerçek elhamdülillah bu, ara, bu son senelerde biraz bu toplu iftar filan biraz canlandırıyor ama bunu bilerek yapmamız lazım. Yok böyle sanki beyramdır. Ha? Ee, karnaval gibi. Her şey gelmiş, su kalktı, iftar ediyor. Belediye iftar veriyor. Açılır, saçılır filan. Sanki bir karnaval gibidir, beyram cümle. Gibi. Hayır öyle değil. Bunun bir anlamı var ya. İşte bak bunun anlamı var. Bunu bilerek yapacağız biz. İnsanlara iftar vereceğiz. Çağıracağız. Ama bunda ölçüsü var. Resulullah koymuştur. Diyor La yeekulu ta'amuka illa taqi. Senin yemeğini sadece muttakın sen yiyecektir. Wala يدخل بيتك إلا لا yeakul tuamuke illa taqi ve la ve la tusahib illa mu'mina. arkadaş olacaksın. Evine de girip yemek yeyen muttaki olması lazım. Niye arkadaşta imanlını koydu Resulullah? İman iman arkadaş olsa iman olsa seni etkiler, arkadaş arkadaşı etkiler. Onun için imanlıydı arkadaş olacaksın. Senin imanın ne olur? İman, imanla ne olur? Cüzlenir. Niye eve girerken mümin demedi, teki dedi? Tekin nedir Allah'tan korkar. Ev nedir? insan avretidir. Muttaki insan girmese evine yüz bin şey eder. Hıyanattan bakar, evinin sırrını keşfeder vs. Hadiste de şey var. Lâ beytik, la yekulu ta'amuke illa teki Ondan dolayı İftar, Ramazan ayı iftar ayıdır. Bu ayda cimrilik yapmayalım. Elimizden geldikçe insanları ikram edelim. İftar ettirelim. Evet. 23. El emru bil ma'ruf ve nehi al munker. Bu nedir arkadaşlar? Eylike emretmek, kötülükten nehi etmek. Bu her zaman o kadar önemli bir meseledir. Alimler diyorlar ki, bazı alimler diyorlar, İslam'ın şartı beştir, bu altıncısıdır. O kadar önemlidir. Eylik emredip kötülükten nehyetmem. Bu da nedir? Eylik nedir? Allah'ın bütün istedikleri emirleri nedir? Eyliktir. Kötülük nedir? Allah'ın bütün yasak kıldığı, sevmediği, hoşnut olmadığı nedir? Kötülüktür. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın emirlerini insanlara teşvik ediyorsun, kötülüklerinden de dikkat edin ha bu tehlikedir. Bunu demen ne yapıyorsun? Büyük bir amel işledi. İslam dini diyorlar bu şaire üzerine durmuştur. Bu şaireyi terç etsek ümmetimiz çöker. Ve çöktü bunun yüzünden. Emir bil ma'ruf ne yapınkâr yok. Osmanlı devleti niye çöktü? Kimse gelip patşağı yumruğunu vurmurdu. Ey padişah hata yapıyorsun. Alimlerimiz her şey düürdü ben kendimi kurtarayım. Ben ne yapabilirim? Ama Çiten alim kellesini koysaydı padişahın önünde? ha Ne olurdu? Allah Teala bereket salardı davetlere. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor şehitlerin efendisi Çitenedir. Birincisi kimdir? Hazreti Hamza. Hazreti Hamza niye şehitlerin efendisidir? Çünkü Uhud'da en zor zor savaşta hayatını koymuş. Allah'ın aslanıdır Hamze. Kincisi kimdir? Hazret Hamze'ye denk. Kimdir? Bir tane bir insan durdu zalimin önünde sen zalimsin dedi. Zalim de kalktı kafasını kesti. Tabi bir insanın da fıkı var. Ben gidip şimdi zalimsin dedi. Olmuyor. Hatırlıyoruz her zaman televizyonlarda olurdu. Bir tane çıktı Anıtkabır'da şeyin o üzüne, mı demiralın üzüne attı. Ondan sonra meczub diye dediler, götürdüler onu. Bu iş olmaz böyle. Bunu bir aklı diyecek. Bak ben gitsen bunu desem meczub değil derler, iş bitti. Ama bunu bir alim diyecek ki tarihi var. Ne meczub diyebilirler, ne acan diyebilirler ona. Ha? Çünkü her çeşit tanıyor onu. İşte bu alimlerin görevidir. İşte emr bil ma'rufen ne'in münker. Bu Ramazan'da kendimize antrenman yapmamız lazım. Eğde biz nasıl yapacağız bunu? Biz gidip babam, uğraşmayalım biz. Gidip kimseyden uğraşmayalım. Biz önce kendimize yapacağız. Önce böyle bir aynayı koyacağız. Bizim hatamız nedir? Başlayacağız. Çünkü kendinden başlamasan bir iş olmaz. Kendimden, ailemden, hanımdan, çocuktan, evimde hata nedir? Yasaklar nedir? He? Bunları düzelteceğiz. Ondan sonra konuşum, kardeşim, akrabam vs. bunları yapsak İnan Allah'a, tabi bunun ecri çok çoktur. Ümmet çöker bunun için. Bak ne kadar ecri var bunun. Beni İsrail, niyedir zillete lanet uğradılar? Çünkü ne münkeri emrederdiler, ne mağruften nehyederdiler ayette geçtik için. Onun için lanet uğradılar. E biz ne yapalım Lanete uğramamak için. Aslında bu devletin görevi değil. İslam devletinde nasıl polis var, e ne polisidir o diyorlar mesela. Asayiş polisi diyelim. Eroyun zünnülü kavalıyor filan. Devlette de İslam devletinde öyle bir şey polisi var. Ne? Emir bil maruf ne al ha <gülüyor> Ahlak polisi gibi. Yani iyiliği emreder, kötülükten nehyer. Öyle bir polis var. Yani dolaşır İslam devletinde. Çin bir hataysa bu hatadır der. Tabi onun da adabı şürütü var. Yok burada uçup polisler gibi tağutun şeyi şeyi gibi zordan dayatıyorlar. Değil. Bunlar da ilim televesi olacaklar. Bunlar olmaz sıradan polis. Bunlar ilim televesi olacak. Polisin silahı var, jopu var. Bunların ilimleri var. Bu, bu kısım polisin. Bu kısım polis silahı milahı, taşımaz. İlim taşır. Emr bilme'ruf henni elminka. Bunda ne yapacağız biz? Canlandıracağız. Evet. Celim 4.'cü Müslümanları düşüneceğiz, yanlarında olacağız, destek vereceğiz. Bak, düşüneceğiz. Yanlarında olacağız, destek vereceğiz. Bunu Ramazan ayında canlandırmamız lazım. Ne dedik? Birinci neydir? düşüneceğiz. Düşüneceğiz. Düşünme nedir? Yani ben düşünüyorum. Niye bizim halimiz böyle? Niye zillet içindeyiz? Bu nedir? Düşünmektir. Niye biz Müslümanlar en zayıf ülkeleriz yer üzerinde? Düşüneceğiz. Niye Müslümanlar bütün silahlar Müslümanların başında denen, deneniliyor? Niye bizim ülkelerimiz en zengindir, insanlarımız en fakir yaşıyor? Hı? Düşüneceğiz. Bunu düşüneceğiz işte. Ortaya bunu koyacağız. İkincisi neydi? Yanlarında olacağız. Yanlarında olacağız. Hangi Müslüman hangi Müslüman zulme uğramışsa biz onun yanında olmamız lazım. Hangi Müslüman zulme uğramışsa biz onun yanında olmamız lazım. Bu yanında olmanayla ne olur? Yen icabetse kendimiz yanlarında oluruz. Yapamıyorsak malımızdan yanlarındayız. Yapamıyorsak he? en azından. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Doğamızdan yanlarında olacağız. Bugün de kim var yanlarında olmamız lazım. Bütün Müslümanlar yer üzerinde bugün zillette yaşıyorlar maalesef. Büyük güçlü devletler orman kanunudur dünya bugün de. Orman kanında var? Güclü hayvan, zayıf hayvanı yemedir. Aile olmuş. devletler, zayıf devletleri yemediyorlar. Müslümanların yanında olacağız. Hangi Müslüman zulme aradı yanında olacağız. Müslümanlar var cihad ediyorlar. Bu ülkelerde Allah rızası için onların yanında olacağız. Malımızla, mülkümüzle icap etse canımızla destek vereceğiz onlara. Kim Tavut'un karşısında durmuş onu destek vereceğiz. En azından dedik ne yapacağız? Doğamızdı. Bütün Müslümanların zulme uğrayan Müslümanların yanında olmamız lazım. Yok benim maaşım iyi, iş yerim de iyi, çocuk çocuğum da iyi, sağlığım da iyi. Tamam benene başımı yastığa koyayım rahat uyuyayım. Bir tane öyle uyuduysa imanında şüphe<td> Asıl Müslüman bir günde asıl da diken üzerinde uyuması lazım. Çünkü Resulullah diyor bizden değil o. Toh yatar, konşusu açdır. Bizden değil. Yani imanı iman etmez bir rivayet. Demek ne lazım? Nasıl olur ben burada rahatım? Kardeşim Irak'ta kesiliyor, Suriye'de bir günde kesiliyor. He? Kurban gidi gidiyorlar. Irak'ta bugün günde Irak'lılar Amerika işgalinden bugüne kadar 2 milyona yakın ne vermişler? Kurban vermişler. Ne için? Sözde geldiler Saddam'dan kurtarsılar Irak'ıladı. Saddam hepsi hepsi öldürse 20 30 binden öldürmedi. Ama siz 2 milyon insan öldü şu ana kadar. Bugün de Suriye'de görüyorsunuz. Hiçbir Müslüman bir günde tamam biz bakıyoruz, haberlere bakıyoruz aa Allah yardım etsin. O kadar bitti. Haber gitti çıktı bir çare mesela Beyoğlu'nda filan filanı kaçırmış aa orap çitlendik iş bitti. Unuttuk Suriye'yi. Halbuki şöyle olması lazım. Nasıl olması lazım? O Suriye haberi bizimle yatağa kadar girmesi lazım. Gece akıp onlar için gözyaşıyla dua etmemiz lazım. İşte bu nedir? Bunu, bunu hissetmek insan kalbinde imanı artırır. Bu Ramazan ayı gelin bunu deneyelim. E baba siz kaç 11 aydır denemiyorsunuz bunu. Gelin bu Ramazan ayı deneyelim bunu. Böyle bir deneyelim. Müslümanları bir derdelerim kendimizi. Bakalım Müslümanlar nede yaşıyorlar, ne zulümde yaşıyorlar. Bu değil sadece biz Suriye, Irak diyoruz, Çeçenistan diyoruz, Afganistan diyoruz. Onlar da değil. Bugün de Bakalım kendi ülkemizde ne zorunda yaşıyoruz? Bir bakalım ne var ne yok. Bunlara da bakalım. Yani fakirimiz var. Ha? İşsizimiz var. Mazlum var. Hepsini düşüneceğiz. Bu nereden başlar? İnsan kendi önceden baba, anne, akrabasından başlar. Konşu, mahalle, sukak, şehir, ülkes. Ondan sonra diğer Müslümanlar. Bunu bir deneyelim. Bunu denesek imanımız artar. Bunu denesek Ramazan'dan sonra devam ederiz. O zaman ne olur? İşte bunlar hepsi sırat-ı müstakimde giderken bunlar bizi kuruyucu amellerdir. Şeytan gelip bizi çekemez daha. Evet. Arkadaşlar diyorlar az kaldığı zaman 27. 25. 25. Te'cilül iftar. İftar ayını ne yapacağız? Acele edeceğiz. İftarı, ha, iftarı açmakta acele davranacağız, Sühürü gecideceğiz. Bu Ramazan ayının salih amellerindendir. Çünkü iftarı acele açmak nedir? Yok hele Allah'u Ekber demeyip açalım. Hayır. Hayır. İftar açmak şudur. Müezzin dedi Allah sen hurmayı koyacaksın ağzına. Yok ben bekledim Müezzin desin Allahu Ekber ondan sonra koyayım. Ya izin çıktı. Resulullah'ın sünnetidir. Bunun üzerine Resulullah teşvik etmiş. Bir de Yahudiler ne yaparmışlar? Yahudiler Yahudilerde de orucu var tabi. Aynen iftarı Bizim gibi açmaları lazım. Yahudiler iştihad ederek her şeyde anlarlar ya bilirler, amel etmezler. Bu sefer ne yapmışlar? Demişler yıldız çıkmasa iftar açmayın. Onun için lealetlenmişler. Lalatlen, yıldız çıkmayınca Yahudiler ne diyorlar? Açmayın iftar. Yıldız ne zaman çıkacak? Yen yani 10-15 yani dakika sonra azından çıkacak. İşte Resulullah onun içindür iftar acelen. Bugün de Müslümanlarda bazı gruplar var bunu yapıyorlar. Yahudilere uyumuşlar. Onlar da şimdi Şiiler. Rafiziler. Şii dediğimiz, Rafizi dediğimiz arkadaşlar kimdiler? Bugün de İran'daki Müslümanlar, Irak'ta Şiiler. Lübnan'daki. Bunlar Rafizi diler. Şia bir şemsi gibidir, geneldir. Şialarda düzgün de var. E, hakka da var. Anladın mı? En ifratlıları kimdir? Rafizilerdir. İşte bugün de İran'dakiler, Irak'takiler, eee Lübnan'dakiler bunlar Rafiziler. Bunlarda yaparlar iftar etmezler illeçî yıldız çıkmasa. Evet. Azerbaycan'da da var ama onlar ilimleri yoktur fazla. Ama bunlar dinleri hiç çalışıyorlar. Evet. Şimdi ikincisi neydi? Suhuru erken yapacağız. Ha pardon, geç yapacağız. Suhur yemeğini geç yapacağız. Bazı insan ne yapıyor? Teravih'ten geliyor, bir yemek ziyafeti çekiyorlar. Ondan sonra yatıyorlar. Namaza ne zaman kalkıyorlar? İşte güneş doğmadan biraz önce kalkıp namazlarını kılarlar. Ondan sonra işe gidiyorlar. Bu sünnete muhaliftir. Suhurun sünneti, bereketi ne zamandır? Azandan, imsaktan önce, bir saat önce, yarım saat önce, 15 dakika önce önemli olan, hakıp, ne yapacaksın o, o havayı, tenfus edeceksin, o şeyi atmosferi yaşayacaksın. Anlatabildim mi? Onu yaşamak çok çocuk çocuktan nimettir işte bu. İşte bu çok güzel meseledir. Sünnettir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış. bunu da uyacağız. Bak niye alimler bunu uyarıyorlar? Ne ilaka bunlar diyorlar mesela? Diğer ameller genelidir bu. Çünkü şeytan buradan noktayı girmiş. Bak bir günde biz ne yapıyoruz dedik? İftarda gecetiyoruz. İftarın hükümünde muhalefetler var. Yani iftar ediyoruz. Yani gelip yatırıyoruz. Namazı tekhir ediyoruz. Hele camiye hiç gitmiyoruz. Dediğimiz gibi de namazı bir kısım insanlar öyle tehir ediyor ki, yatsı namazı okunmadan biraz önce kılıyorlar akşamı. Neden? İftarda ifrat ediyorlar. Şühürde de aynen öyle. Evet. 26 altıncı Birri'l valideyim. Akrabaya iyi bakmak. Sıla-i rehem. Bunları Ramazan ayında yapmamız lazım. Ana babaya iyi bakmak. Bu denedir nedir? Bundan sonra ne gelir? Akrabaya iyi bakma Bu şaireyi biz işlemiştik bir derste. Koskocaman bir derste. Hatta bunu bir derste değil, derste işlese kapsayamayız. O kadar büyük bir ibadettir. Bunu Ramazan'da yapalım. Ne yaparım? Önceden babamızdan başlarım. Babalarımızı evimize davet edelim. İftara davet ederiz. Müslümanlar. Yani Babalarımızı iftar saatinde, Ramazan'da hizmetlerinde olalım. Anamızı, babamızı pazarlık isterler. Getirerim, comart dolarım, işleyirsek, işçiysek, baba, babalarımıza, ananamıza para verelim, Sıkıntı çekmesiler bu Ramazan'da, istedikleri gibi alsılar, versiler, sadaka versiler. Yemekten bahsetmiyorum. Yemek elhamdülillah kimse ağzından ölmez. Bu asır ne asırıdır? Yemekten hastalık asırıdır. Eskiden insanlar acından ölürdüler, acıdan zayıf olurlar. Bu arada hastalığın yüzde yetmişi yemeğin çokluğundandır. Ama biz babalarımızı, yaşlılarımızı neye teşvik ederiz? Sadakaya veririz babayı. Baba sen camiye giderken fakir fukarı görürsen ver. İşte bu sıla-i rahimdir. Bunu yapmamız lazım. Sıla-i rahim sadece şeyden de olmaz. Canlılardan, ölülerden de yapmamız lazım. Ölüler de nasıl Sıla i rahim yaparız? Gidip kabirlerini mi ziyaret edelim? Hayır. Ölüleri anmamız Sıla i rahimdür Neyle anarız? Herden. Herden olmak olar için ecir yazılır. Herin de en başı nedir? Elimiz kaldırıp onlar için dua ederiz. İster babamız olsun. Tabi insan babasından başlar. Eğer babası ayette ise amcası, dayısı, ondan sonra akrabası, ondan sonra tanıması. Onun için çoluk çocukumuza biz öğretmemiz lazım. Baba, annamıza, dedelerimize, sülalemize dua etsin. Nasıl öğretiyoruz Kur'an-ı Kerim'i? Her zaman çocuklara öğretirsin. Dua ederken dedelerini unutma. Onun için alimler bakıyorsun yazıyor. Ve li Validlerine yani atalarına hepsine. İşte salih zürriyet böyle olur. Bunda ne yapacağız? Ramazan ayında gelin bir deneyelim. Haten olsun, canlansın. Evet 27. itikaf. 10 son günde itikaf. Bunu fazla atmayacağız çünkü biz selef-i salihinde Ramazan fıkhında açmıştık. İtikaf bir ganimettir. Bu, bu ayda bir ganimettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 son günde kana yaşuddu izara. İzar nedir? Yani kendini sıkı tutardır. Artık Hiçbir şey yoktur. Hanımlarından uzak durardır. Camide ne yapardır? çıkma Çıkmamak şartıyla ibadete kesinirdir. Yani cep telefonu kapatacaksın. Camiye girdin, dünyayla ilişkini keseceksin. Kendini öyle ayarla. Ramazan gelmeden önce her işini, gücünü ayarla. Evine malını, mülkünü koy. Pirincini, makarnasını al. Kimse seni rahatsız etmesin. Her düzenli kur gir camiye. Fırsattır. Etikaf ayını deneyin. Etikaf çok kolaydır. Şeytan gelir sana zor gösterir. Ama bir etikafa girin. Tadı bir sene o bir sene tam sayarsın 10 ayı hatta bir de bu gelsin bu tadı, bu lezzeti, bu maneviyeti yaşamayı tekrar edersin. O kadar güzel ibadettir. Olmasaydı Resulullah mı mı? Her sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafa girerdi. Çesilirsin dünyadan. Orada ne fırsatın olur? Zikir, ibadet, kimse yok. Namaz, Kur'an okumak, Kur'an ayında. İşte ilim talep etmek. Oturup halka yaparsın, ders yaparsınız itikafta. Yeter ki dünya konuşmayın. Tabi laklak lak yoktur orada. Şeytan gelin itikafta da tabi onun da hele o itikafın şeytanını anlatsak adımlarını bitmez. Ama orada her şeyi ne yapacaksın? Halktan ilişkiyi keseceksin. etikafı bir deneyeceksin. etikafı sen denedin. Bundan sonra evde de etikaf yaparsın. Halvete. Bak hiçbirimiz, ben iddia ediyorum, namaz, evde namaz kıldın, hiç namazlığın üzerinde oturdun mu böyle bir yarım saat 15 dakika düşündün? Evet, oturan, düşünen çoktur. Ama ne düşünürsün? Hı? He? Hesabat düşünürsün. Ne yaptın? Böyle yapsam ne olur? Maaşın buradan geldi, oraya gitti ne olur? Ama hiç düşündün. Ayette dediği gibi El-lezînü fî halkıs-sâ vel ardın. Rabbenâ mâ halaktâ Otur düşün. Ya Rabbi bunu nasıl yarattın? Nasıl yaptın? Ne yaptın? Ne oldu? Bunları düşündün mü? Düşünmüyoruz. Ne düşünürüz? İşte oturup bunu düşüneceğiz. Bu da etikaftır. Bu da etikaftır. Oturdun kendi el, elini... Koydun, başını koydun çelinin arasına neyi düşünürsün? Allah-u Teala sen neyi yaratmış? Çekirdeceğim verirsin kendine. Evet, 28. Ümre. Arkadaşlar, ümre ibadeti büyük bir nimettir. Elimizden geldikçe imkanı olan bu ayda ümre yapsın. Atın su televizyonunu, kanalını, görün bu canlı ümrede, Ramazan'da bir insanlar toparlanmış Mekke, Medine'de ha? Mescid-i Nebevi'de, mescid-i Haram'da tavaf ediyorlar, ümre yapıyorlar, iftar saatinde iftar ediyorlar, taravî namazı kılıyorlar. Yani giden oradan inançı, zerrece imanı olan, oradan giden imanı tavana vuruyor. Ve hiç vazgeçmiyor. Her sene gitmek istiyor. Öyle tadı imanın öyle hoştur ki bağım yapar. Evet. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ramazan'da umre benim bir hac bedeldir. Bazı rivayette benimle bir hacdir. İmkanı olanı buradan teşvik ediyoruz. Ramazan'da umreye gir. Evet. Yerimde kuz Beyram namazına muhafaza etmemiz lazım. Beyram namazı nedir? Salatul id. Beyram nedir? Neden Beyram namazı olmuş? İşte Ramazan bitti. Sevinçli olmak için beyram namazı var. Beyram namazının fıkhını bilmemiz lazım. Fıkhındandır. Ne? Camiye gitmeden önce ağzına bir hurma atarsın. Neden? Çünkü yani artık bu ay Ramazan değil, bugün Ramazan değil, Bayramdır. Bir hurma atarsın, gidersin camiye. Yani orucunu açarsın. Yani oruçlu değilim. Camiye az az gitmezsin. Ondan sonra camiye erken gidersin. zikir yaparsın. Ondan sonra imamla kalırsın. Namazı kılıp hutbayı dinlersin. Ondan sonra beyram namazının olması olmazları nedir? Beyramlaşmaktır. Camideci musulmanlardan, kolum konşuydan. Beyram namazını tercih etmemek lazım. Birçok insan beyram namazına gelmez. Maalesef. Oruç olduğu halde. Yan gelip yatar. Nasıl olsa beyram, Beyram'dır. E, Ramazanın yorgunluğu gitsin. Ama bu üç hatadır. Beyram namazı birçok mezhepte vaciptir. Ve cumhurun kavludur ve, ve şarttır bu. Evet, bu da Beyram namazı. 30. zaten mıniden inşallah özel bir ders yapacağız. Ramazanın içinde. O da altı gün Beyram'dan sonra şavvali oruç almak. Bununla ilgili inşallah bir ders yapacağız. Altı gün şavval orucu bereketli oruçtur. Ne için? Çünkü Ramazan on misli. On misli. Şavval da ee, on misli. Ne oluyor? On çay oluyor. Yani seneyi Seneyi kapattın. Orucu oldun. Onun için nimettir. Altı şavvali olmak lazım. Elimizden kaçırmamamız lazım. Altı şavvalı olmakla, Altı şavvalın da fıkhı şert değil. E, Beyramdan sonra. Beyramın birinci günü hariç başlayabilirsin. İster peş peşe, ister müteferrik. Yani ayrı ayrı tutarsın. Yeter ki yirmi dokuz, yana tuz şavvaldan önce altı günü bitireceksin. Evet arkadaşlar, bu tane adımı biz dedik, kağıtta görüyorum, yazıyorsunuz, Allah razı olsun. Bunu cebine koyacaksın. He? Çarpı tablosu gibi nasıl sıkıştırdık, intihanda çıkardık, bakardık. Aynen bunu çıkartıp, Cünde bir gün bundan listeden ne yaptım? Yapacağız. Bunu önümüze koyacağız. Çocuklarımızı ezberlettireceğiz. Bu Ramazan ayı ciddi bir aydır. Çalışma ayıdır. Yan gelip yatma ayı değil. 11 ay bak, yattık. Şimdi kemerimizi sıkıp, dişimizi sıkıp neye başlayacağız? Salih amelleri. Salih amel günüdür bay. Allah hepimizi salih amel edenlerden etsin. Bu tane amele bizi işlemesine nasip etsin. Ve bütün Müslümanları. Allah bizi yolundan, Resulullah'ın sünnetinden ayırmasın insanlara ve insaniyete faydalı olanlardan eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil musselin nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.